24. Özellik Savaş Ortasında ilahi Yardım Müslümanların erkek ve kadın demeden hep birlikte sarf ettikleri bu beşeri çabayı, planlama ve uygulamada gösterdikleri gayreti gördükten, yaptıkları bu işin ve gösterdikleri bu gayretin, o dönem için beşeriyetin ulaşabileceği en yüksek bir derece olduğunu anladıktan sonra, savaşın ortasındaki ilahi yardımın özelliğinden bahsetmemiz çok uygun olacaktır. Cenab-ı Allah kullarına hiçbir zaman eziyet vermek istemez. Allah-u Teala, salih kullarına ve yolunda savaşan mücahitlere zafer vaat etmiştir. Allah, içinizden inanıp yararlı iş işleyenlere, onlardan öncekileri halef kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef kılacağına, onlar için beğendiği dini, temelli yerleştireceğine, korkularını güvene çevireceğine söz vermiştir. Çünkü onlar bana kulluk eder, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar şüphesiz yardım göreceklerdir. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Saffat Suresi 171-173 biz yeryüzünde güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak, onları varis yapmak, yeryüzüne yerleştirmek, Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine onlardan çekinmekte oldukları şeyleri göstermek istiyorduk. Kasas Suresi 5-6 Bu dine nusret etmedeki bu Rabbani iradenin gerçekleşmesini şu aşağıdaki örneklerle görmeye çalışalım. Bedir Savaşı'ndaki Mucizelerden İslam ordusu Kureyş'in ticaret kervanını vurmaya çıkıyor. Fakat Rabbani irade onların karşısına daha büyük bir güç çıkararak onları savaşmak zorunda bırakıyor. Müslümanlar Allah yolunda ölmeye hazır olduklarını gösterdikleri zamanda Rabbani yardım onların imdadına yetişiyor. Melekler Resulullah Aleyhisselam İslam ordusunun saflarını düzeltip yerine geçtiğinden beri Rabbine yakarıyor, ondan kendisine vaat ettiği zaferi nasip etmesini isteyerek Allah'ım bana vaat ettiğini yerine getir, Allah'ım vaadini ve ahdini yerine getirmeni senden istiyorum diye dua ve niyazda bulunuyordu. Harp iyice şiddetlenip kızıştığında, savaş tam doruk noktasına ulaştığında resul Ekrem Aleyhisselam ''Allah'ım eğer bu mümin grubu helak edersen bundan sonra yeryüzünde sana ibadet edilmez.'' diyerek Rabbine yakarıyor ve Rabbani yardımın gelmesini niyaz ediyordu. O kadar çok dua ve niyazda bulundu ki sırtından ridası düştü ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Resulullah aleyhisselamın ridasını sırtına koyarak ''Rabbine bu kadar yakardığın yeter ya Resulallah.'' ''Umarım ki Allah sana verdiği vaadini yerine getirir.'' dedi. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam bir ara daldı ve kendinden geçti. Sonra başını kaldırıp, ''Müjdeler olsun ey Ebu Bekir.'' Elbisesinin tozuyla Cibril Aleyhisselam ulaştı. İbn-i rivayetine göre, ''Müjdeler olsun ey Ebu Bekir, Allah'ın yardımı geldi.'' İşte Cibril Aleyhisselam, atının üzengisine yapışmış, elbisesinin tozuyla ulaştı buyurdu. Rabbinizin yardımına sığınıyordunuz. O, ben size birbiri peşinden bin melekle yardım ederim diye cevap vermişti. Enfal Suresi 9. Ayet Yağmur ve Uyku, Nuas Ramazanın 17 günü cuma gecesiydi. allah Teala gökten bir yağmur indirdi. Müslümanlar tarafına yağan yağmur yerleri çamur etmedi ve yürüyüşlerini engellemedi. Kureyş müşriklerinin tarafına yağan yağmursa tam aksine yerleri balçık gibi çamur etti ve yürüyüşlerini engelleyerek müşrikleri hareketsiz hale getirdi. İki ordu arasında sadece bir kum tepesi vardı. Yağmurun yağışı, müminler için büyük bir nimet ve kuvvet, müşrikler için de bela ve gazaptı. O gece Müslümanlara Allah katında bir güven işareti olarak uyku indirildi. Oturdukları yerde her birinin çenesi göğsünün üzerine düşmüştü. Hissetmeden yanlarına doğru kaykılıyorlardı. Rufa'a İbni Rafi İbni Malik radıyallahu anh, bu uyku sırasında ihtilam olmuş ve gecenin sonunda gusletmişti. Resulullah aleyhisselam Ammar İbni Yasir ve Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'i orduyu kontrol etmeye gönderdi. Bu ikisi ortalığı kolaçan edip döndükten sonra ordunun tedirgin olduğunu ve üzerlerine yağmur yağmakta olduğunu bildirdiler. Allah kendi katından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi arıtmak, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve sebatınızı artırmak için Gökten üzerinize su indirmişti. Enfal Suresi 11. Ayet Melekler Müminlerle Birlikte Savaşıyor Resulullah Aleyhisselam'ın zırhının ağırlığına rağmen olanca gücüyle çarpışması ve büyük bir açıklık ve kesinlikle müşrikler toplumu yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklardır demesi Müslümanların hem moralini hem de gücünü arttırmış Müslümanlar çok şiddetli bir şekilde savaşmaya başlamışlar ve melekler de onların yardımına gelmişti. İbn Saad'ın ikrimeden rivayet ettiğine göre şöyle demektedir: Bedir günü kişinin başına vuruluyor, kimin vurduğunu anlamıyor, eli çıkıyor, kimin çıkardığını anlayamıyordu. İbn Abbas diyor ki: Savaşta Müslümanlardan biri önündeki müşriklerden birini öldürmek için uğraşıyordu. Tam bu sırada yukarıdan bir kırbaç sesinin şakladığını duydu. Önündeki müşrikin ölüp yere düştüğünü gördü. Bu Ensari, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek durumu kendisine anlattı. resul Ekrem Aleyhisselam, ''Doğru söylüyorsun, bu üçüncü kat gökyüzünden gelen yardımdır.'' buyurdu. Ebu Davud El-Mazini şöyle diyor, ''Müşriklerden birini öldürmek için peşine düşmüştüm. Bir de baktım, kılıcım daha ona dokunmadan kellesi düşüverdi. Onu başka birinin öldürdüğünü anlamıştım. Ensardan başka biri de Abbas İbni Abdülmuttalib'i esir olarak getirmişti. Abbas, vallahi beni esir eden bu kişi değildir. Beni esir eden kişi, saçları iki yanına dökülen, çok güzel yüzlü, ''İnsanların arasında bir eşini daha görmediğim ve siyah beyaz alaca renkli bir ata binmiş bir zattı.'' dedi. Ensari, ''Ya Resulallah, onu ben esir aldım.'' dedi. Resulullah aleyhisselam, ''Sus, Allah seni kerim bir melekle te'yi deyledi.'' buyurdu. Ebu Leheb oturup beklemekteyken yanındakiler ona, ''İşte Ebu Sufyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip geldi.'' dediler. Ebu Leheb, ''Yanıma gel. Umarım ki verecek haberlerin vardır.'' buyurdu. Ravi diyor ki, ''Ebu Süfyan, Ebu Leheb'in önüne oturdu, diğerleri de ayakta duruyorlardı. Ebu Leheb, ''Ey kardeşimin oldu. savaşta insanların durumu nasıldı, bana haber ver.'' dedi. Ebu Süfyan, ''Savaşa başlar başlamaz bize üstünlük sağladılar. Bizi istedikleri gibi öldürüp esir alıyorlardı.'' Allah bilir ya, buna rağmen bizimkileri kınamadım. Gökyüzüyle yeryüzü arasında, Alaca renkli atlara binmiş, Beyazlara bürülü savaşçılar gördüm. Allah'ın adına yemin ederim ki, Diğerlerine hiç benzemiyorlardı. Ve hiçbir şey onları engelleyemiyordu, dedi. Rabbin meleklere, Ben sizinleyim, İnananları destekleyin, diye vahyetti. Ben, İnkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık onların boyunlarını vurun, parmaklarını doğrayın.'' dedi. Enfal Suresi 12. Ayet Çokluk ve Azlık Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Çok göstermiş olsaydı yılacak ve iş üzerinde çekişmeye başlayacaktınız. Fakat Allah sizi kurtardı. Çünkü O kalplerde olanı bilir.'' Karşılaştığınızda olacak işi oldurmak için onları gözlerinize azlık gösteriyor ve sizi de onların gözünde azaltıyordu. Bütün işler dönüp Allah'a varır. Enfal Suresi 43-44 Ukkaşe'nin kılıcı Bedir günü Ukkaşe İbni Mihsa'nın kılıcı kırılmıştı. Resulullah Aleyhisselam ona bir ağaç parçası verdi ve al bunu kullan buyurdu. Ukâşe bu ağaç parçasını eline aldı, şöyle bir sallayınca uzun bir kılıca dönüştü. Ukâşe radıyallahu anh savaş boyunca bu kılıcı kullandı. Bu kılıcı muhafaza etti. Hatta Hz. Ebubekir'in hilafeti zamanında da bu kılıçla savaştı. Sonra Tuleyhatul Esedi tarafından şehit edildi. Uhud Savaşı'ndaki mucizelerden. Uyku, nu'as Kur'an-ı Kerim'in de bahsettiği gibi bu şiddetli savaş esnasında Allah katından bir güven ve emniyet olarak Müslümanları hafif bir uyku almıştı. Ebu Talha şöyle diyor, ''Uhud günü uykunun kendinden geçirdiği kişilerden biri de bendim. Kılıcım defalarca elimden düşmüştü. O yere düşüyor ben kendime gelip onu alıyordum. Sonra tekrar düşüyor ve tekrar kendime gelip onu alıyordum.'' Tirmizi, Nesai ve Hakimin, Hamad İbni Seleme'nin hadisinden rivayet ettiklerine göre, Sabit, Enes'in, Enes de Talha'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Uhud günü bir ara başımı kaldırıp etrafa bakmaya başladım. Müslümanların hepsi de örtülerinin altında uykudan bir yana kaykılmışlardı. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Ali İmran suresi 154. ayet. Katade radıyallahu anh'in gözü. Savaşta Katade İbn Nu'man'ın gözlerinden biri isabet almış ve yanak yumrusunun üzerine kadar inmişti. Resul Ekrem Aleyhisselam onun bu gözünü mübarek elleriyle yerine yerleştirdi ve gözü anında eski haline döndü. Ondan sonra gözüne hiçbir şey olmadı. Katade radıyallahu anh yaşlandığında ''En kuvvetli ve en iyi gören gözüm budur.'' diyerek Resul-i Ekrem aleyhisselamın mübarek elleriyle yerine yerleştirdiği gözüne işaret ederdi. Meleklerin guslettirdiği Hanzale radıyallahu anh. Hanzale İbni Ebi Amir radıyallahu anh evindeyken cihat çağrısını duymuş ve Resulullah aleyhisselamın Uhud'da İslam ordusunun saflarını düzenlediği sırada orduya katılmıştı. Müşriklerle savaşa tutuştuklarında Hanzale radıyallahu anh Ebu Süfyan'ın atına bir darbe vurdu. Ebu Süfyan yere düştü ve bağırarak yardım istedi. Hanzale radıyallahu anh Ebu Süfyan'ı öldürecekti. Tam bu sırada Esved ibni Şüub Ebu Süfyan'ın imdadına yetişti ve Hanzale'ye mızrağını sapladı. Hanzale radıyallahu anh Sırtındaki mızrakla beraber Esved'e dönüp üzerine yürümeye başladı. Fakat ilerleyemedi. Esved ikinci bir darbe daha vurarak Hanzale radıyallahu anh'i şehit etti. Böylece Ebu Süfyan da kurtuldu. Savaşın sonunda Resulullah aleyhisselam Doğrusu meleklerin gümüş kaplarla getirdikleri yağmur suyuyla gökyüzüyle yeryüzü arasında Hanzale ibni Ebi Amir'i yıkadıklarını gördüm buyurdu. Ebu Useyd Saidi diyor ki, Hanzale'nin cesedinin yanına gittik. Başından su damlıyordu. Hz. Peygamber aleyhisselama bu durum haber verildiği zaman, Hanzale'nin hatununun yanına bir kişi gönderip, Hanzale'nin evden çıkmadan önce ne durumda olduğunu sordu. Kadın, Hanzale radiyallahu anh'in evden çıkarken aceleyle, yıkanmaya vakit bulamadan cünüp olarak çıktığını söyledi. Resulullah Aleyhisselam'ın himaye edilmesi. Sahiheyn'de şu hadis geçmektedir. Saad İbn Evî Vakkas radıyallahu anh'ten rivayete göre şöyle demiştir: Uhud harbinde Resulullah Aleyhisselam'ı iki kişiyle beraber gördüm. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın namına savaşıyorlardı. Üzerlerinde beyaz elbise vardı. Çok şiddetli bir şekilde savaşıyorlardı. Bu iki kişiyi ben ne Uhud'dan önce ne de sonra görmedim. Rivayette bu iki kişinin Cibril ve Mikail oldukları söylenmektedir. Nafi İbni Cubeyr diyor ki, Muhacirlerden birinin şöyle dediğini duydum. Ben Uhud'u görenlerden biriyim. O gün her taraftan ok yağdığını görüyordum. Resulullah Aleyhisselam bu okların ortasında olduğu halde, Oklardan hiçbiri Allah'ın hikmetiyle ona isabet etmiyordu. Sonra müşriklerden Abdullah İbni Şihab Zühri'yi gördüm. Bana Muhammed'i gösterin, onu sağa komayacağım diyordu. Bu esnada Resulullah Aleyhisselam onun hemen yan tarafında bulunuyordu. Yanında da hiç kimse yoktu. Abdullah İbni Şihab farkında olmadan onu geçti. Bu durumu gören saflan... İbn-i Şihab'ı i̇bn Şihab, ''Vallahi onu göremedim. Allah'a yemin ederim ki Allah onu öldürmeyi bize yasak kılmış. Dört kişi onu öldürmek üzere and içip yola çıktığımız halde hiçbirimiz bunu gerçekleştiremedi.'' dedi. Saad radıyallahu anh'in oku, Megazil Emevi'de bahsedildiğine göre Müslümanların peşinden müşrikler de dağa tırmandılar. Rasulullah aleyhisselam sahada onları uzaklaştır buyurdu. Saad radıyallahu an onları tek başıma nasıl uzaklaştırayım diye sordu. Rasul Ekrem buyruğunu üç kez tekrarlayarak müşrikleri işaret etti. Saad radıyallahu an kütüklüünden bir ok alıp üç kişiden birine atıp onu öldürdü. Saad diyor ki. Sonra aynı oku tekrar aldım ve bir diğerine atıp onu da öldürdüm. Sonra yine aynı oku alıp üçüncüsüne attım, onu da öldürdüm. Bunu gören müşrikler geri çekilerek dağdan inmeye başladılar. Ben de oku alıp, bu ok mübarektir diyerek onu kütüklüğüme koydum. Rivayete göre bu ok, Saad radıyallahu anh vefat edene kadar onun yanında kalmış, sonra da Çocukları tarafından hatıra olarak saklanmıştır. Dipnot 1493 yılında Medine-i Münevvere'de, Beyt-i Harp'te, camdan bir muhafaza içinde, Sad'ın ok ve yayını kendi gözlerimle gördüm. Beyt-i Harp dediğim bu yer, belki de şu anda yıkılmış olabilir. Yeri, Hz. Peygamber'in mescidinin yakınlarındadır. Müellif Hendek Savaşı'ndaki Mucizelerden Hendek kazılırken Hendek günü biz istihkamı kazarken karşımıza çok sert bir kaya rast geldi. Bunun üzerine ashab Nebi Aleyhisselam'a gelerek Ya Resulallah, hendekte karşımıza çok sert bir damar, kaya parçası rast geldi, baş edemedik diye haber verdiler. Resulullah Aleyhisselam, hele ben hendeye ineyim buyurdu. Sonra karnına açlıktan bir taş parçası sarılmış olarak ayağa kalktı. Çünkü hepimiz üç günden beri hiçbir şey tatmamıştık. Resulullah Aleyhisselam hendeye inerek eline sivri uçlu bir balyoz aldı ve bir vuruşta o sert kayayı kum gibi dağıttı. Elbera diyor ki, Hendek günü kazı yapılırken hendeğin birinde karşımıza çok sert bir kaya çıktı. Balyozlarla ne kadar uğraştıysak da kayadan bir parça bile koparamamıştık. Sonra bu durumu Resulullah Aleyhisselam'a haber ettik. Resulullah Aleyhisselam geldi, ''Bismillah'' diyerek balyozu eline aldı. Sonra bir vuruş vurdu ve ''Allahu Ekber, Şam'ın anahtarları bana verildi. Vallahi şu anda Şam'ın kızıl saraylarını görür gibiyim.'' buyurdu. Sonra ikinci darbeyi vurarak kayadan bir parça daha kopardı ve ''Allahu Ekber'' ''Pers diyarı bana verildi. Vallahi şu anda Pers şehirlerinin beyaz saraylarını görür gibiyim.'' buyurdu. Sonra ''Bismillah'' diyerek üçüncü darbeyi de vurup kayanın son kısmını da dağıttı ve ''Allahu Ekber, Yemen'in anahtarları bana verildi. Vallahi bulunduğum yerden Sana'nın kapılarını görür gibiyim.'' buyurdu. Resulullah Aleyhisselam ve Müslümanların aç kalışları Müslümanlar olanca güçleriyle hendek kazarlarken ciğerleri pare pare edecek derecede şiddetli bir açlığa maruz kalmışlardı. Enes radıyallahu anh diyor ki, Hendek kazmakta olan ashabı güzine iki avuç dolusu arpa getirilir ve bu arpadan sıcak ekmek yapılarak önlerine konurdu. Herkes aç olduğundan kişi başına kırıntı denecek kadar az miktarda bir şey düşer ve sadece onun kokusunu almış olurlardı. Ebu Talha radıyallahu anh diyor ki, Hendek günü açlığımızı Resulullah aleyhisselama şikayet edip, karınlarımızı açarak ona karınlarımıza bağladığımız taşları gösterdik. Her birimiz açlıktan karnına birer taş bağlamıştı. Buna mukabil Resulullah aleyhisselam karnını açınca, karnına iki taş bağladığını gördük. allah Teala'nın Resulullah'ın bir mucizesiyle Müslümanları doyurması. Hendek kazımı sırasında Müslümanların aç kalması münasebetiyle bazı nübüvvet alametleri zuhur etti. Cabir i̇bn Abdullah radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamı hendek kazarken görür ve onun açlıktan çok zayıflamış olduğu dikkatini çeker. Cabir der ki, Sonra ben Resulullah'ın yanına vardım. Ya Resulallah, evime gitmeme müsaade buyurunuz dedim. Aldığım müsaade üzerine evime geldiğimde karıma, Mesut kızı Süheyle'ye, Nebi Aleyhisselam'da bir açlık hali gördüm ki artık o olunur şey değildir. Evinde yiyecek bir şey var mı diye sordum. Karım, biraz arpayla bir keçi oğlağı var dedi. Hemen keçi yavrusunu kestim. Etini çömleye koydum, arpayı da çektim. Hamur mayalayıp fırına koydum. Et çömleği de tandıra konulduktan ve güzelce pişmeye başladıktan sonra ben Resulullah Aleyhisselam'a geldim. Ve ''Ya Resulallah, senin için yemek hazırlattım. Sen ve ashabından birkaç kişi teşrif buyurun.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam ''Ne kadar yemek var?'' diye sordu. Ben de miktarını bildirdim. Resulullah Aleyhisselam ''Oo hem çok hem güzel.'' buyurdu. Aynı zamanda ''Kadınına söyle, ben evinize gelinceye kadar çömleği tandırdan, ekmeği de fırından ayırmasın.'' diye tembih etti. Sonra da orada bulunanlara ''Ey hendek halkı, kalkınız, cabirin ziyafetine gideceğiz.'' buyurdu. Bu umumi davet üzerine cabir kendi kendine ''Rezil olacağız, yemek yetmeyecek.'' diye telaş ederek karısına varınca ''Hanım, Allah size iyilik versin.'' Resulullah Aleyhisselam, muhacirin ensar ve yanlarında bulunanlar toptan kalktılar geliyorlar diye endişesini bildirdi. Karım, Resulullah Aleyhisselam, yemeğimizin miktarını sana sordu mu diye sordu. Karıma, evet sordu dedim. Karım, madem ki biz evimizdeki yemeğin miktarını Resulullah'a bildirdik, gerisini Allah ve Rasulü bilir dedi. Resulullah Aleyhisselam, Hende halkıyla evimizin önüne gelince yanındaki cemaate, ''Giriniz ve birbirinize sıkıştırmayarak serbest oturunuz.'' buyurdu. Ashab onar kişilik gruplar halinde bölük bölük oturdular. Sonra Resulullah Aleyhisselam kendi eliyle çömleği ve fırının kapağını açtı, ekmeği fırından alıp parçalamaya ve üzerine et koyup çömleği ve fırını kapayarak davetlilere sunmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam bu suretle ekmek bölüp üstüne et koymaya ve her defasında çömleği ve fırını kapayarak hendek halkına dağıtmaya devam etti. Nihayet davetliler doydular. Yemekten bir hali de arttı. Resulullah Aleyhisselam, Cabir Radiyallahu Anh'in hanımına, ''Bu geri kalanı sen yersin ve bundan Medine halkına dağıtırsın.'' ''Çünkü bütün halkı açlık istila etmiştir.'' buyurdu. Numan İbni Beşir'in kız kardeşi, babası ve dayısının öğle yemeği olarak yemeleri için hendeğe bir avuç dolusu hurma getirmişti. Tam Resulullah Aleyhisselam'ın önünden geçiyordu ki, resul Ekrem kendisinden hurmaları istedi. Sonra aldığı hurmaları elbisesinin eteğine doldurdu ve bütün hendek ehlini yemeğe çağırdı. Herkes bu hurmalardan yediği halde hurmalar artıyordu. Herkes doyup yerine döndüğünde hurma elbisesinin kenarlarından yere dökülüyordu. Nuaym İbni Mesud'un Müslüman oluşu ve başarılı planı Hendek gazvesi sırasında Nuaym İbni Mesud eşcai Gatafani Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek Ya Resulallah ben Müslüman oldum fakat kavmimin Müslüman oluşumdan haberleri yoktur. ''Senin emrine amadeyim. İstediğini emret, yerine getireyim.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Sen bizden sadece bir kişisin. Her şeyi yapabilecek gücün yoktur. Fakat savaş hiledir. Eğer gücün yeterse düşmanlarımızı aldatarak onları bizden uzaklaştır.'' buyurdu. Bunun üzerine Nuaim İbni Mesud, resul Ekrem'in huzurundan çıkarak Kureyza oğullarının yanına gitti. Nuaim cahiliyette onların içki ve eğlence arkadaşıydı. Nuaym onlara, ''Ey Kurayza oğulları, sizi ne kadar sevdiğimi ve özellikle de aramızdaki dostluğu bilirsiniz.'' dedi. Onlar da, ''Doğru söylersin, sen bizim yanımızda kötü görülmezsin.'' dediler. Nuaym sözüne devam ederek, ''Şunu iyi bilin ki Kureyş ve Gatafan sizin gibi değillerdir. Bu belde sizin beldenizdir.'' Bu beldede kadınlarınız, çocuklarınız ve mallarınız vardır. Kolay kolay bu beldeyi bırakıp başka bir yere gidemezsiniz. Kureyş ve Gatafan'a gelince onlar buraya Muhammed ve ashabına karşı savaşmak için geldiler. Oysa ki onların kadınları, çocukları ve malları burada değil başka yerlerdedir. Onlar sizin gibi değillerdir. Eğer bir fırsat yakalarlarsa değerlendirecekler ve galip gelmeye çalışacaklar. Yok eğer bunu yapamazlarsa kendi beldelerine dönecekler ve böylece sizinle sizin beldenizde yaşamakta olan kişinin Muhammed'in arasına girmiş olacaklar. Şunu bilin ki eğer onlar geri gidecek olurlarsa sizin ona yani Muhammed'e karşı gücünüz yetmez. Onun için ben derim ki onların eşrafından kefil almadığınız müddetçe onlarla beraber savaşmayın. Aldığınız bu kefiller size bir güvence olur. Böylece onların Muhammed'e karşı sizinle beraber savaşmasını ve çekilip gitmemelerini sağlama almış olursunuz dedi. Onlar da bize iyi bir görüş sundun dediler. Sonra onların yanından ayrılıp Kureyş'in yanına geldi. Ebi Süfyan İbni Harb ve onunla birlikte olan Kureyş eşrafına sizi ne kadar sevdiğimi ve Muhammed'den ne kadar uzak durduğumu bilirsiniz. Bana öyle bir haber ulaştı ki ''Bunu sizlere bildirmeyi üzerime vazife bildim. Bu size bir nasihat de olur. Fakat bunu benim size söylediğimi gizli tutun.'' dedi. Kureyşliler, ''Tamam gizli tutarız.'' dediler. Nuaym, ''Haberiniz olsun. Yahudiler Muhammed'e karşı yaptıklarından pişman olup ona bir elçi gönderdiler ve yaptıklarımızdan pişman olduk.'' Kureyş ve Gatafan her iki kabilenin de eşrafından birkaç kişi alıp sana vermemiz seni razı eder mi? Sen onların boyunlarını vurursun. Sonra biz de seninle birlik olup onlara karşı savaşır ve köklerini kuruturuz. Ne dersin? dediler. Muhammed de bunu kabul edip kendilerine, Evet iyi olur şeklinde bir cevap gönderdi. Eğer Yahudiler yanınıza gelip sizden kefil ve rehin alacak olurlarsa, ''Sakın bir tek kişi bile vermeyin.'' dedi. Sonra Kureyş'in yanından ayrılarak Gatafan'a geldi ve onlara, ''Ey Gatafan halkı, siz benim soyum ve aşiretimsiniz. Bana en yakın ve en sevgili insanlarsınız. Sizin de beni böyle bildiğinizi umuyorum.'' dedi. Onlar da, ''Doğru söylersin, sen bizim katımızda iyi bilinirsin.'' dediler. Nuaym, ''Size bir haber vereceğim, fakat benim söylediğimi kimseye söylemeyin.'' dedi. Onlar da ''Tamam söylemeyiz, nedir bildireceğin haber?'' diye sordular. Nuaym, Kureyş'e anlattıklarını onlara da anlatıp, sıkı sıkı tembihleyerek onları uyardı. Hicri 5. yılın Şevval ayı ve Cumartesi gecesiydi. allah Teala'nın Resulüne bahşettiği bir nimet ve hikmete binaen, Ebu Süfyan İbni Harp ve Gatafan liderleri, İkrime İbni Ebi Cehil ile Kureyş ve Gatafan'dan müteşekkil bir grubu Kureyza oğullarına gönderdiler ve onlara ''Doğrusu biz buraya oturmak için gelmedik. Teptiğimiz yollarda hayvanlarımızın ayaklarıyla çarıklarımız perişan oldu. Yarın sabaha hazır olun, hemen savaşa girip Muhammed'e karşı savaşalım ve onunla kozlarımızı paylaşalım.'' dediler. Kureyza oğulları da bu elçilere ''Bugün cumartesi günüdür. Biz bugün de hiçbir şey yapmayız. İçimizden bugün de bazı şeyler yapanlar oldu. Sizlerin de bildiğiniz gibi bunların başına çok kötü şeyler geldi. Bütün bunlar bir yana Muhammed'e karşı savaşmamızı istiyorsanız bize güvence olarak adamlarınızdan bazılarını rehin olarak bırakın. Eğer bırakmazsanız sizinle birlikte Muhammed'e karşı savaşmayız.'' ''Savaşta zor kalıp sıkıştığınız zaman bizi bırakıp kendi beldenize kaçacağınızdan çekiniyoruz.'' ''Bu adam, Muhammed, burada bizim beldemizde yaşamaktadır. Eğer siz gidecek olursanız bizim ona karşı gücümüz yetmez.'' dediler. Elçiler Kureyza oğullarının bu sözlerini onlara ilettiğinde Kureyş ve Gatafan, ''Vallahi Nuaym İbni Mesud'un söyledikleri doğruymuş.'' dediler. Ve Kureyza oğullarına bir elçi gönderip, ''Vallahi size adamlarımızdan bir kişi bile vermeyiz. Eğer savaşmak istiyorsanız çıkın ve savaşın.'' dediler. Elçi kendilerine bu sözleri ilettikten sonra Kureyza oğulları aralarında, ''Nuaym İbni Mesud'un söyledikleri doğruymuş. Görülüyor ki bunlar sadece savaşmak için gelmişler. Eğer bir fırsat bulurlarsa değerlendirecekler.'' Bulamayıp da zora girerlerse kendi yurtlarına kaçacaklar ve bizimle bizim yurdumuzda yaşayan adamın Muhammed'in arasını açacaklar dediler. Sonra Kureyş ve Gatafan'a bir elçi göndererek vallahi eğer bize rehin ve kefil vermezseniz sizinle birlikte Muhammed'e karşı savaşmayız dediler. Kureyş ve Gatafan da bunu reddedince aralarına ayrılık girdi. allah Teala İslam düşmanlarının aralarını açarak Kuvvetlerini zayıflattı. Dipnot İbni Hişam 240-242 Nuaym'ın Müslüman oluşunu ilahi bir mucize olarak kabul ettik. Çünkü hiçbir komutan savaş öncesinde bir düşman komutanın kendisine katılıp düşman ordularını ve müttefiklerini dağıtacağını hesap ederek savaş planı yapmaz. Şunu da bilmeliyiz ki bu olay savaşın ortasında olmuştur. Allahü Teala'nın ahzab üzerine gönderdiği rüzgar ve müminlerin görmediği askerler. Hendek gazvesi sırasında bir gece Allahü Teala müşriklerin üzerine soğuk ve şiddetli bir rüzgar gönderdi. Bu rüzgarla müşriklerin çadırları yerlerinden söküldü, kapkacakları ters yüz oldu. Müşriklerin halinin bu rüzgarla perişan olduğu ve Allahü Teala'nın onları darmadan ettiği haberi. Resulullah Aleyhisselam'a ulaşınca Resul Ekrem Huzeyfe İbn Yemani'yi çağırarak müşriklerin arasına gönderip rüzgarlı gecede ne olup bittiğini öğrenmekle görevlendirdi. İbn İshak diyor ki: "Yezid İbn Ziyad'ın Muhammed İbn Ka'b el kuleziden bana anlattıklarına göre şöyle dedi. Küfe ehlinden bir adam Huzeyfe İbn Yamana: "Ey Eba Abdullah, Resulullah'ı görüp ''Ona arkadaşlık ettiniz mi?'' diye sordu. Huzeyfe radıyallahu anh, ''Evet.'' diye cevap verdi. Adam, ''O zamanlar ne yapıyordunuz?'' diye sordu. Huzeyfe radıyallahu anh, ''Vallahi bütün gücümüzle İslam davası için çalışıyorduk.'' cevabını verdi. Adam, ''Vallahi eğer ona yetişmiş olsaydık, yerde yürümesine bile izin vermez, onu boynumuzda taşırdık.'' dedi. Ravi diyor ki, Huzeyfe radıyallahu an bunun üzerine adama şöyle dedi, ''Ey kardeşimin oğlu, bizi Resulullah'la birlikte Hendek'te görmeliydin. Resulullah rüzgarlı bir gece namaz kıldıktan sonra bize dönüp, kim gidip kavmin ne yaptığını kontrol edip sonra geri dönecek. Resulullah o kişiye geri dönmesini de şart koşuyor.'' ''O kişinin cennette yoldaşım olmasını Allahü Teala'dan dilerim.'' buyurdu. Soğuktan, açlıktan ve korkudan kimse kendine güvenip kalkamadı. Hiç kimse kalkamayınca Resulullah Aleyhisselam beni çağırdı. Beni çağırınca da kalkmaktan başka bir şey yapamazdım. Ve bana ''Ey Huzeyfe, git ve kavminin düşmanın arasına gir. Ne yaptıklarını kontrol et.'' Bize gelinceye kadar da hiç kimseye bir şey yapma buyurdu. Huzeyfe radıyallahu an diyor ki, Gittim ve milletin, düşmanın içine girdim. Rüzgar ve Allah'ın görülmez askerleri onlara yapacağını yapmıştı. Ne çadırları, ne kapkacakları, ne de ateşleri kalmış, hepsi yerle bir olmuştu. Bu sırada Ebu Süfyan kalkıp, Ey Kureyş halkı! ''Herkes yanındaki kişinin kim olduğunu sorup öğrensin.'' dedi. Ben de yanımdaki kişinin beni sorup öğrenmesine fırsat vermeden elinden tutarak ''Sen kimsin?'' diye sordum. O da fülan İbni fülan diye cevap verdi. Beni sormayı bile aklından geçirmedi. Sonra Ebu Süfyan ''Ey Kureyş halkı, hiç şüphe yok ki siz buraya yerleşip oturmak için gelmediniz.'' Atlarımız ve çarıklarımız perişan oldu. Kureyza oğulları bize verdikleri sözde durmadılar. Bize onlar hakkında hoşumuza gitmeyen haberler ulaştı. Gördüğünüz gibi bir de şiddetli bir rüzgara maruz kaldık. Ne kapkacak ne ateş ne de ayakla bir çadır bıraktı. Yola çıkmanın zamanı gelmiştir. Yola koyulun, ben yola çıkıyorum dedi. Sonra bağlı olan devesinin yanına giderek üstüne oturdu. Devesine vurunca deve üç hamlede ayağa kalktı. Eğer geri dönene kadar hiç kimseye bir şey yapmayacağıma dair Resulullah Aleyhisselam'a söz vermemiş olsaydım, isteseydim onu okla öldürürdüm. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, ''Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına döndüm. O sırada kadınlardan birinin örtüsüyle namaz kılıyordu.'' Beni görünce ayaklarının dibine oturttu ve örtünün bir ucuyla da beni örttü. Sonra rükû ve secde edip namazını kıldı. Selam verdiğinde durumu kendisine bildirdim. Gatafan'da Kureyş'in yaptığını duyunca geri dönüp yurtlarına gitmişlerdi. Sabaha kadar Hendek'te kaldık. Sabah olunca Resulullah Aleyhisselam ve tüm Müslümanlar Hendek'ten ayrılıp Medine'ye geri döndük ve silahlarımızı bıraktık.